Sorularımıza cevaplar ararken öncelikle aradığımız şeyin ne olmadığı üzerinde durmaya çalışıyorum. Çünkü böylesi daha eğlenceli. Meseleleri tepe taklak edip karıştırıyor, sonrasındaysa derleyip toplayıp kaldırıyoruz. Ama bu kez böyle yapmayalım. Bu kez ne olduğunu konuşalım uzun uzun. Hayat yolculuğumuzda Rabbimizle olan ilişkimizde bizi yüceltecek bir anahtar kelime önümüzde. Tevekkül öyle güzel bir anlamı olan kelime ki bizi Allah'a, Rabbimize yakınlaştırır, bize yaşadığımız sıkıntılarla baş etmeyi öğretir. Kalbimizdeki sabır kapılarını tıklatır, ardından şükür kapılarını açtırır. Yolun sonu dediğimiz bazı çaresizlik anlarında yolun başında olabileceğimizi bize gösterir. Çünkü tevekkül vekil kılmak demektir. Peki kimi? Elbette alemlerin Rabbi olan Allah'ı. Düşün lütfen, hayati bir seçim yapmak üzeresin, bir şeyi çok istiyorsun, ille de olsun, ille de olsun diyorsun, mutlaka olsun istiyorsun. Bir yandan da, olduğunda ya her şey beklediğim kadar iyi gitmezse diye tedirgin oluyorsun. İşte o zaman kalpleri okşayan bu kelime işlevini gösteriyor. Allahım, seni kendime vekil kıldım, benim için en güzeli neyse onu çıkar karşıma diye veriyorsun. Bir de ne göresin, istediğinden çok daha güzel olmuş. Çünkü sen işinin sonucunu alemlerin Rabbi olan Allah'a havale etmişsin. Tevekkülü böyle konuştuğumuzda her şey o kadar net ki. Ancak insan olarak bizler bazı meseleleri ıskalayabiliyoruz. Çünkü kolay olanı seviyoruz. Çünkü bazı konuların yarısını dinleyip diğer yarısını ihmal edebiliyoruz. Ne demek mi istiyorum? Hemen bir örnek vereyim. Yarın matematik sınavın var, dersi de öğretmeni de çok seviyorsun. Fakat ders çalışmaktan pek hoşlanmıyorsun. Bununla beraber yüksek notlar almak da seni mutlu ediyor. Ama çalışırken mutsuz oluyorsun. Sınıfta matematik dahisi olarak anılmak istiyorsun. Fakat ders çalışmak istemiyorsun. Sonra Allah'ım seni kendime vekil kıldım. Bana matematik sınavından 100 almayı nasip et diye dua ediyorsun. Ne dersin? Olur mu sence? Buradaki eksiklik ne olabilir? Dur hemen acele cevap verme. Bir şeyler daha söyleyeceğim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşlarından biri bir gün ona Ya Resulallah devemi bağlayarak mı Allah'a tevekkül edeyim? Yoksa bağlamadan mı? diye sormuş. O da Önce deveni sağlam kazığa bağla, ardından Allah'a tevekkül et buyurarak cevap vermiştir. Şimdi söyler misin? Çalışmadığım matematik sınavından yüz almak için Allah'a güvenmek tevekkül olur mu? Bence de olmaz. Yüce Rabbimiz Kur'an'da insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Buraya kadar kafamıza takılanları önümüze serdiğimize göre artık toplayabiliriz. Tevekkül... Bir kişinin ulaşmak istediği hedefler konusunda gerekli özeni, çabayı, emeği göstererek en güzel neticeye ulaşmak için Allah'a güvenmesi, dayanması ve onu kendine vekil kılmasıdır. Tevekkül, kendimizi çaresiz hissettiğimiz anlarda Rabbimize güvenmektir. Yardımı da, çareyi de ondan beklemek, bu beklentiye girmeden önce ise üzerimize düşeni bilmektir. Her sabah rızkını arayan kuşlar, Koca bir yaz vızır vızır çalışan karıncalar. Çiçekten çiçeğe uçarak bal yapan arılar. Bir saniye bile teklemeden dönen dünya. Vakti şaşmadan doğan ve batan güneş de. Bu konuda bize örnek değil mi sence? Devekül sen ne güzelsin. Hem çalışkan hem de dua eden biri olmak ne güzel şey Allah'ım.